Bu sırada Fatma Belgin Dinç'le orada Gezi Parkı'nda ona bağlanacağız ve bu gün çeşitli olaylar yüzünden ÇEHAV programı da yapamamıştık. Şimdi e, o vesileyle konuşmuş oluruz kendisi de e, Çevre Hareketleri avukatlarından biri. Merhabalar. Merhabalar Ömer Bey, Can Bey İyi yayınlar. Mer Merhaba. Çok teşekkür ederiz. Sizin gördüğünüz durum nasıl oradan? Şimdi şöyle anlatayım. Ben sabah 10 civarında geldim buraya. Maçka tarafından geldim. Teleferik açıktı. Maçka'dan bu gizli parkına doğru çıkan Mete Caddes Divan otelin oradaki barikatlar yerinde duruyordu. Tam AKM'nin önünde kalabalık bir grup polis var onun önünde de bir grup direnişçi ben de onların arasındaydım arasındaydım diyorum çünkü biraz önce gaz attılar yine meydanda tam olarak ne tarafa attıklarını bilmiyorum ama insanlar bu tarafa doğru yani geri divan oteline doğru divan otelin arka tarafına doğru kaçıyorlar gizli parkının içi sakin ee, Gece orada konaklayanlar, sabah gelenler, e, önceki günlerdeki gibi hayatlarına devam ediyorlar. Ben burada kendime iki kişi geldi. Ee, daha sonra onlardan bir tanesi için ambulans çağrıldı, ambulansla götürüldü. Evet. Ambulanslar gelip ge gidebiliyor mu rahatlıkla? Evet, AKM'nin önüne kadar geldi ambulans, herhalde gümüş geldi, gümüş açtıkları için. Evet. E, buradan Seddi'yi e, Gezi Parkı'ndaki revirden Seddi'yi taşıdılar, ambulansa kadar götürdüler. E, hani ben de hep bu Meteci Adresi ve e, Gezi Parkı civarındaydım. Şu anda hala da gazın etkisi biraz hissediliyor, biraz gözüm yanıyor şu anda. E, gazı nereden attıklarını bilmiyorum. Meydan da sakin. Yani meydanda da çok fazla gösterici yok. Polis de e, meydanın kenarlarında, işte AKM'nin önünde, öbür taraflarda da var sanırım grup grup. Arada bir meydana grup, grup göstericiler geliyor, sloganlar atılıyor ama genel olarak meydan e, kalabalık değil. Ee, bazı flamalar duruyor. E, bazı flamalar duruyor öyle mi? Evet, evet. Tam bu ortadaki... E, Hani bu merdivenlerin karşısında Taksim Meydanı'ndaki bazı flamalar duruyor. Evet, peki Gezi Parkı'ndaki insanların sayısında bir artış gözleniyor mu? Çünkü aslında ulaşmanın kolay olabileceği söyleniyordu. Ve böyle de bir mesela biraz önceki konuştuğumuz arkadaşlardan Yeşimbur'un bir insan zincirinin oluşturulmakta olduğu ve Gezi Parkı'nın herhangi bir müdahaleden arındırılmış olarak korunması için böyle bir insan zinciri gibi bir şeye de girişileceğini söylüyordu. Ve ne kadar çok sayıda insanın katılması <gülüyor> mümkün olsa o kadar iyi olacağını da söylüyorlardı. O konuda bir gözleminiz var mı? Evet. Ee, şimdi burada yani bende gece kalanlardan daha çok insan kesinlikle var hmm. ee, sabah müdahaleyi duyanlar gelmiş ki ben de onlardan biriyim ben gene burada kalmadım evet. ee, ama hani çok çok da kalabalık olduğunu söyleyemeyeceğim ee, dediğiniz gibi bir zincir oluşturma girişimi oldu ama biraz da insanlarda şu anda şey var hani e, gördüğüm kadarıyla yani bir kısım Gezi Parkı'nda oturup Hani pasif direnişte olalım e, diyor. Hani bir kısımda polisle, ben de biraz önce o grubun içindeydim mesela. Hani bir grup polis, bir grup direnişçi karşılıklı oturuyoruz, e, dikiliyoruz, bakışıyoruz. Arada muhabbet edenler oluyor polis memurlarıyla. Öyle mi? Hani biraz evet, biraz e, hani grupta da belki bir kararsızlık var bence. Hani gizli farkında mı kalalım? E, Etrafada yayılalım mı? Bir kararsılıklar var. Biraz önce ben divanın önündeki barikatın da yıkıldığını duydum birisinden. Ben görmedim ama onu konuşuyorlardı. Hani barikatlara gidip oralarını e, korumalı, Gezi farkında mı kalmalı şeklinde bence bir kararsızlık var grupta. Evet, Gezi Parkı'nın barikatları nasıl korunabilir onu da düşünmek <gülüyor> yani böyle bir çatışmaya <gülüyor> mümkün olmayabilir pek ama e, yani Evet devam edeceğiz biz de takip etmeye yani Hüseyin Avni Mutlu'nun konuşmaları devam ediyor. Taksim'deki son durumla ilgili çeşitli televizyon kanallarından ekranlarından da takip etme imkanı biz de buluyoruz burada canlı yayında stüdyoda. Ve farklı kesimlerle temas aradıklarını filan da söylüyor partilerle ve katkı sağlayanlarla işbirliği sürer şeklinde de huzurlu bir ortamı tesistir diye bitirdi. E şu anda bitirdiğini görüyorum Şeyhınabile Mutlu'nun İstanbul valisinin açıklamalarını. Ama yani çok belirgin olarak bütün daha önceden başlayan konuşmalarında da, şimdiki yapmış olduğu basın toplantısındaki konuşmasında da iyi unsurlarla kötü unsurları sürekli olarak ayırmak iyilerle ilişkimiz işbirliğimiz devam edecek ötekileri de kovalayacağız anlamında bir mealen çıkartılabilecek bir şey var. Şimdilik durum yani artık gaz görünmüyor yalnız değil mi? Sizin oralarda. Yok gözükmüyor. Ben geri meydana doğru yaklaştım şu anda. Burası rahat. Gazın etkisi hissedilmiyor. Evet. Peki çok teşekkür ederiz Fatma Belgin'in için görüşürüz iyi daha. İyi günler, Dikkatli olun.